Hepinize hayır versin Razı olduğu amelleri işlemeyi Hepimize nasip etsin kardeşler Şeytanların bağlı olduğu şu ayda Allah hepimize güzel bir tövbe etmeyi Ahlakımızı düzeltmeyi Sammi bir Müslüman olmayı nasip etsin Bugünkü sohbetimize konu olacak mevzu Bela Biliyorsunuz kavramların, İslami terimlerin Müslümanın hayatında çok büyük etkisi vardır. Bu kavramların yerli yerince anlaşılması ve hayata yerli yerince geçirilmesi insanı samimi bir Müslüman, iyi bir tevhid ehli, iyi bir insan olmasına sebep kılar. Bena Kur'an'da çok çok zikri geçen bir kelime kardeşlerim. Sözlük anlamına baktığımız zaman deneme yapma bitkin hale getirme imtihan için başa gelen musibet veyahut elbisenin eskidiğini ifade etmek için de çok çok eskilerden kullanılan bir kelimedir. Denenme veya sınamaya uğrama insanı yıprattığından dolayı bela kelimesiyle ifade edilmektedir. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de daha çok deneme, sınama ve imtihan etmek anlamlarında kullanmıştır. Aynı kökten gelen belaya Türkçedeki bela ve musibet anlamına da gelir kardeşlerim. Gerek darlıkta ve gerekse genişlikte insanın denenip imtihana tabi tutulması. İmtihan maksadıyla başa gelen musibet ve meşakkat bulunan olay demektir. Başa gelen belalar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 İnsanların içindeki hayırlıları şerlilerden, temizleri kirlilerden, müminleri münafıklardan ayırmak için bir deneme, sınama vasıtası olduklarından Allah azze ve celle kitabında sizden mücahitleri ve sabredenleri bilelim, ortaya çıkaralım diye sizi deniyoruz diyor. Yine kardeşlerim insanlar şükretsinler diye sevinçleriyle ve verilen nimetlerle sabretsinler diye de zorluklarla denenir. İnsanın bu şekilde denenmesine de bela denir. Allah kendisinden razı olsun Ali kimin dünyası genişletilir de bunun bir imtihan olduğunu bilmezse o kişi aklından yoksundur demiştir. Yani kişi başına gelen bolluğunda da darlığında da Allah'tan bir deneme vasıtası olduğunu bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Dinin emirleri de bir nevi beladır yani denemedir, imtihandır. Çünkü bazı dini emirler insan bedenine zorluk verir, zorlanır. Ve insanların iyilerinin de kötülerinin de ortaya çıkmasına sebep olur. Mesela Allah Azze ve Celle namazdan alakalı kitabında onların namaza üşenerek kalktıklarını söylüyor. Allah'ı çok az zikrettiklerini, gösteriş için yaptıklarını ve vaktinde kılmadıklarını söylüyor. Bakın bir namaz eylemi, bir imtihan, bir denenme kiminle müminle münafığın arasını ayırabilmek için bir bela yani imtihan bir sınanma olarak gündeme gelmiştir. Veyahut şükredenler veya nankörlük edenler bununla belli olur. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi biz onlara diyor bir şey verdiğimizde sevinirler bizi unuturlar ama başlarına bir şey geldiğinde hemen nankörlük yaparlar diyor işte şükredenle nankörlük yapanı ayırt etmek için de bir sınama söz konusu yine kardeşlerim zorluklara kim sabredecek nimetlerin değerini ve sahibini kim bilecek bütün bunlar içinde bir beladır sınamadır Kardeşlerim, insanlara verilen her nimet bir sınamaya yöneliktir. Allah azze ve celle'nin kitabında dediği gibi mal da, evlat da, çocuk da, eş de sizin için bir beladır. Yani sınamadır diyor. Yeryüzünün zinetleri, süsleri insanlar için hep denenmek için var edilmiştir. Hayat ve ölüm doğma ve yaşamı hepsi birer imtihandır. Çünkü Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde yalnız bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Rabbimiz herkese farklı şeyler, farklı nimetler, hep farklı yetenekler vermiştir. Her bir insan farklı bir imkana sahiptir. Herkes kendine göre bir iş yapar. Veya mesleği yerine getirir. Müslüman olanı vardır. Olmayanı vardır. Ancak Rabbimiz bütün insanları onlara verdiği nimet, kabiliyet ve imkanlarla denemektedir. Allah bu imtihanı kazananlardan eylesin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle verdiklerinin karşılığını kulluk ve şükür olarak ister. Her bir nimetin teşekkür borcu, her bir kabiliyetin sorumluluğu vardır. Allah Azze ve Celle bazen kişilere, bazen toplumlara sıkıntı verir. Bazen musibetler gönderir bazen zorluklara ve darlıklara düşürebilir bunun sebebi onların akıllarını başlarına almalarını yanlış yolda olanların düzelmelerini ve isyan içerisinde olanların Allah'a itaate dönmelerini sağlamaktır bazen de Müslüman kullarına sıkıntı musibet veya zorluklar verir onları sabırla dener onların daha çok sevap kazanmasını derece yönünden daha çok yücelmesini ister Allah yarattığı her insanı dener herkesin denenme şekli imtihanı farklıdır iyi insanlar sabırla ve Allah'ın dinine yardımla kötü insanlar hidayete iyiliğe Allah yoluna davetle sınanırlar başına belanın yani imtihanın nereden geldiğini anlayanlar onun gereğini yaparlar. Böyle bir denenmenin karşısında mümin olanlar sabreder Rablarına tevekkül, ahlakı kuşanarak ona teslim olurlar kardeşler. Allah hepimizin anlayışını artırsın. Rabbim imanımızı artırsın. Allah bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın kalbi duyarlı olan ve başına gelen her şeyi analiz edip, her an kendini murakaba altında tutanlardan eylesin. Kardeşlerim, Kur'an'da bela genellikle deneme sınama manalarında gelir dedik. Birçok yerde geçer. Çoğu aynı ayette Aynı anlamla kullanılan fitne kelimesiyle de kullanılır. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetlerde Hayat bir imtihan, daha doğrusu bir imtihanlar silsilesidir der. Semavat ve arzın yaratılış gayesinin de zaten insanın imtihana tabi tutulması olduğunu bildirmektedir ölüm ve hayatın yaratılışı da aynı gayeyi taşar. Cenneti kazanabilmek için insanın hayatı boyunca tabi tutulacağı imtihanlarda cennete layık olduğunu ispatlaması lazımdır. İmtihanlar hakikaten iman edenler ile etmeyenleri hep birbirinden ayırır kardeşlerim. Aleyküm selam kardeşlerim imtihan birçok şekilde olabilir. Bir fert ya da bir topluluk bollukla ya da yoksullukla veyahut sıkıntıyla veyahut belli bir varlıkla bir nesneyle veya bir olayla bir özgürlüğün gitmesiyle veyahut başa gelen türlü türlü olaylarla, hayatın ve malın, mülkün kaybıyla, kıtlıkla, depremle, açlıkla, hastalıkla, yaralarla, hasımların aşağılamasıyla insan imtihan edilebilir. Azabın gecikmesi de inkarcıları daha çok şüpheye düşürür ve onlar için başka bir imtihan olur. İnsan bir başka insan için de imtihan olabilir. İnkar edenler tarafından işkence ve zulme uğratılan müminlerin imanı şiddetli bir imtihana tabi tutulabilir. Bir kişinin ailesine çocuğuna duyduğu sevgi onu Allah'ın emirlerini ihlal etmeye sevk edebilir. ve iki kardeş arasında veya iki topluluk arasındaki bir anlaşma iki tarafın samimiyet ve sadakatını imtihan edebilir. Kur'an ve sünnette imtihanla alakalı birçok olaylar var kardeşlerim. Mesela altından bir buzağı yapmalı, yapmaları İsrailoğulları için büyük bir imtihan olmuş. Aleyküm Selam Yine kıblenin değiştirilmesi imanı zayıflar için bir imtihan haline getirilmiş sana inananla topuğunun üzerinde geri döneni ayırt etmek için bir imtihan kıldık demiş insan sık sık Allah tarafından imtihan edilir bu imtihanlar o kadar çok biçimde görünür ki ama ne kadar çeşitte görünülürse görünsün hepsinin maksadı nedir? Aynıdır. İmtihan insanı Allah'a yaklaştırıyor mu? Yoksa ondan uzaklaştırıyor mu? Bunu görmek için. Allah kazananlardan eylesin kardeşlerim. Allah kalbe diri olanlardan eylesin bizi. Kur'an ve sünnetten anladığımıza göre imtihan herkes için geçerli. Yani bütün insanlar imtihan edilmekte. İnsanın imtihana tabi tutulması Allah Azze ve Celle'nin bir sünnetullahı. Kötüler kadar iyilerde imtihan edilir. Peygamberler bile. Mesela Allah'ın kitabını okuyoruz. İbrahim aleyhisselam oğlunu kurban etmesi için emredildiği rüya ile imtihan edilmiş. Yusuf aleyhisselam azizin karısının cinsi arzularıyla imtihan edilmiş. İmtihanı başaranların imanı daha da güçlenir. Başaramayanlar ise sapkınlıkların da daha da ileri giderler. Allah kazananlardan eylesin kardeşlerim o öyle yüce Allah ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır biz insanların hangisinin daha güzel amel işleyeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir süs yaptık diyor o hanginizin amel bakımından daha güzel olduğu hususunda sizi imtihan için arş arşı yaratmış ve gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır her canlı ölümü tadacaktır bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz diyor. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir, imtihandır. Büyük mükafat Allah katındandır diyor. Evet kardeşlerim, hadislere baktığımızda, sevabın çokluğu belanın büyüklüğüyle beraberdir. Allah bir toplumu sevdiği zaman şüphesiz onları sıkıntı, musibet ve belalarla imtihan eder. Artık her kim bir imtihan edildiği bela ve musibetlere rıza gösterirse, Allah'ın rızası ve sevabı o kimsiyedir. Kim de imtihan edildiği bela ve musibetlere öfkelenir, ilahi hükme rıza gösterirse, Allah'ın gazabı ve azabı o kimsiyedir. Ona yardım etsin. Allah Resulü Anis Salatu ve mümin kişinin benzeri bir sap üzerinde biten taze ekin gibidir diyor. Rüzgar ona hangi taraftan gelirse onu eğer de yaprağı diğer tarafa döner meyleder fakat o yıkılmaz rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur işte mümin kişi de böyledir o da bela sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz aleyküm selamlar haktan yüz çeviren kafir kafir kişinin benzeri ise sert ve dimdik duran çam ve dağ servisi gibidir Nihayet Allah onu dilediği zaman Bir seferde Kırar devirir diyor Evet kardeşlerim Hadis-i şerifi tekrarlayayım. Bukhari'nin Kitab-ı Tevhid'de gelen bir rivayet Mümin kişinin Bir benzeri Bir sap üzerinde biten Taze ekin gibidir Rüzgar Ona hangi taraftan Gelirse onu eğer ve yaprağı diğer tarafa döner meyleder. Fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur, ayağa kalkar diyor. İşte mümin kişi böyledir diyor. O da bela sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Hak'tan yüz çeviren kafirin misali ise aynen ormanda yeşilliği dört mevsim o güzelliği muhteşemliğiyle gözümüzün önünde duran var ya kafir o çam ağacına veya dağ servisine benzer diyor ve bir şimşek onu kökünden yıkarda atar diyor Allah bizi müminlerden eylesin kardeşler Allah Resulü ve vesselam mümin diyor ölene kadar gerek nefsiyle gerek malıyla, gerek eşiyle, gerek çocuğuyla ne yapar? imtihan edilir diyor. Allah kazananlardan eylesin. Ve ölene kadar bela ve musibet, müminden hiçbir zaman eksik olmaz kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, insanların imtihanı en çetin olanı kimdir? Ali Selatü vesselam diyor ki, peygamberler ve sonra da derece derece müminlerdir diyor. Kişi dini oranında bela görür, imtihan edilir. Dini kuvvetli ve sağlam ise belası da ağır olur. Dininde zayıflık söz konusu ise dini kadar bela görür. İmtihana tabi tutulur. Bela insanın yakasına öylesine yapışır ki günahsız gezene kadar peşini bırakmaz. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Aleykümselam ve Berekatım. Aleykümselam ve Berekatım. İnsanların bela imtihan yönünden en şiddetlisi en çok belaya müptela olanları peygamberler sonra salihler sonra da derece derece iyi hal sahibi olan müminlerdir Allah sevdiği kavmi daha çok belaya uğratır sınar nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki o bir mümin için hayrına olmayan bir şeyle hükmetmez bu ancak müminler içindir şayet mümine bir iyilik isabet ederse o buna şükreder ve kendisi için hayır olur şayet bir sıkıntı isabet ederse sabreder bu da kendisi için hayır olur Rabbimiz subhanahu ve teala buyuruyor ki mümin bir kulumu bir hastalığa müptela ettiğim zaman bana hamd ederse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 Abdullah diyor ki ve Vesselam'ın huzuruna girdim Ey Allah'ın Resulü Çok ateşim var dedim Evet dedi Ben sizden iki kişinin hastalığı kadar hastalanırım dedi Ben Şu halde senin için ecir var mıdır diye sorduğumda Evet Hiçbir Müslüman yoktur ki Ona bir diken veya daha küçük bir şey de olsa eziyet versin ki Allah o şey vesilesiyle ağacın yapraklarını dökmesi gibi o Müslümanın günahlarına kefaret kılmasın. Allah'ım bizlere merhamet et. Allah'ım bizleri bizleri rahmetiyle yargılana. Şüphesiz dünya tatlıdır, yeşildir. Ve şüphesiz Allah sizi dünyaya halife kılmıştır. Ama ne yapacaksınız diye bakar. Bundan dolayı dünyadan korunun. Kadınlardan da korunun. Çünkü Beni İsrail'in ilk fitnesi kadınlardandır diyor. Allah bir kulu sevdiği zaman onu dünyadan korur tıpkı sizden birinizin hastasını sudan korumaya devam etmesi gibi diyor. Bir gün Ali ve selam diyor ki kardeşlerim, sizin hakkınızda en büyük korkum benden sonra dünya hayatının depdebe parıltı ve zinetlerinin size açılması ve sizin onlara gönlünüzü kaptırmanızdır. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra en çok korktuğum şey budur diyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman onun hayatında dünyanın değeri dünyanın hiçbir şeyi yok. Bir sivrisine verilen değer kadar değer yok. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim vefatımdan sonra sizin dünya hayatına o dünyanın zinetlerine aldanmanızdan korkarım diyor. Yine Allah'a yemin ederim ki ben sizin fakirliğinizden korkmuyorum. Fakat sizden önceki ümmetlere olduğu gibi size dünya zenginliklerinin açılmasından Böylece başkalarının elindekilerine özenip de din yönünden ziyana uğramanızdan ve öncekileri dünya zinetlerinin helak ettiği gibi öncekileri dünya zinetleri helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkarım diyor. Evet, Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Yine bakın düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Fakat siz düşman vasıtasıyla imtihan olduğunuzu bilin diyor. Fakat onlara karşı bizi koru onların zararlarını def et diye dua edin diyor. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Allah'tan sağlık ve afiyet isteyin. Ama onlarla karşılaştığınızda ise tabanları yağlamayın, sabredin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir müminin kendisini küçük düşürmesi olacak şey değil diyor. Allah onlardan razı olsun. asap diyor ki, ey Allah'ın Resulü bir mümin kendini nasıl küçük düşürür? Aleyhisselatü Vesselam, gücünün yetmediği işlerin altına girer ve onları yerine getiremez de belaya hedef olur diyor. Ve küçük düşer diyor. Evet, unutmayalım ki kardeşlerim, cennet zorluklarla, cehennem ise aşırı arzularla çevrilmiş. Bir gün Ali Selamü Aleyhisselam Kabe'nin gölgesinde otururken kendisine sahabeler geliyor ve müşriklerin kendilerine yaptığı eziyetten dayanamadıklarını ve artık tahammüllerinin kalmadığını şikayet ediyorlar Allah'ın yardımı ne zaman diyorlar bizlere dua etsen dediklerinde bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi diyor geçmiş ümmetlerde öyle insanlar vardı ki çırılçıplak çölün kızgın kumlarına gömülür demir taraklarla sinirleri taranır başları testereyle ikiye bölünür yine de dinlerinden dönmezler diyor bu yapılan işkenceler vallahi onları dininden çevirmez diyor Allah'a yemin olsun ki Allah dinini tamamlayacak öyle olacak ki bir insan devesine binecek ta sana'dan Hadramut'a kadar gidecek ve Allah'tan başka hiçbir şeyden Korkmayacak Koyunu için ise Sadece kurttan korkacak Ama siz acele ediyorsunuz diyor. Siz acele ediyorsunuz Evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Dedikleri gerçekleşti mi kardeşlerim? Hepsi gerçekleşti değil mi? Bugün bir insan Tek başına dünyanın ta öbür ucuna kadar çok rahatlıkla gidebiliyor ama hep her meselede acele ettiğimiz gibi hep acele ediyoruz iki günü eşit olan aldanmıştır diyor bu günü düğünden kötü geçen kişi lanete uğramıştır karda olmayan kişi ziyandadır Ziyanda olan kişi için ise ölüm daha hayırlıdır. Cenneti arzulayan hayırlara koşar. Ateş azabından korkan haramı, şehvetleri terk eder. Ölümü gözeten kişiye dünya nimetleri önemsizleşir. Dünyayı ahiret gayesiyle yaşayan kişiye, felaketler basit gelir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Sahabe, ey Allah'ın Resulü insanların imtihanı en çetin olanı kimdir dediğinde peygamberler sonra da derece derece müminler diyor. Yani kişi dini, imanı oranında imtihana tabi tutuluyor. Tabii bunda en başta denenen insanların arasında en çok belaya uğratılan peygamberler. Allah yolunda hiç kimsenin dayanamayacağı ezin, iziyet ve sıkıntılarla karşılaştılar. Azgın düşmanlarla, anlamaz ve inatçı topluluklarla hasetçi kişilerle yıllarca uğraşmak zorunda kaldılar. Ama onlar bu denemeleri başarıyla daha büyük makamlara ulaştılar. Allah hepimize hayır versin. O Resullerin imtihanını anlamayı nasip etsin bizlere. Kardeşlerim Rabbimiz bazen sevdiği toplulukları da benzer denemelere tabi tutar. Musa Aleyhisselam'ı kavmi İsrail oğluyla İsrail denedi. Firavun'un baskısıyla, zulmüyle denedi. Firavun zulmünü, baskısını, sömürüsünü onların erkeklerini, çocuklarını öldürmeye kadar götürdü. Ama Musa aleyhisselam davasından hiçbir zaman vazgeçmedi. Ve Firavun gibi birine vermiş olduğu mücadele bizim için nedir? Bugün bir örnektir. Yine İbrahim aleyhisselam denendi. İbrahim öyle denendi ki o topluluk içinde kendisinden başka iman eden kimse olmadığı halde onların putlarına tapmadı ve put evine girerek onların putlarına kadar kırdı. Ateşe atıldı. Oğlu kurban edilmesi imtihan edildi. Kabe inşa etmek için sınamalardan geçirildi. Düşünün Süleyman Aleyhisselam kuşların konuşmasını anlayabiliyor cinleri, şeytanları ve rüzgarı emrinin altına alabiliyordu. Çok büyük bir mülkü ve dünyalık gücü vardı. Allah bütün bu nimetlerle onu ne yaptı? Denedi. O, Bu nimetlere karşı, bakın Rabbimiz Kur'an'da ne diyor? Rabbim bana ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın salih amellerde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat diyor Nemil 19'da Allah hepimize hayır versin kardeşlerim bu kadar mal mülk verilen bir peygamber var Salatü selam üzerine olsun bugün herkes kendi nefsini şöyle bir kontrol etsin cebindeki 3 kuruş giydiği bir elbise altındaki bir araba oturmuş olduğu bir ev bir Müslüman'ın yürüyüşünü konuşmasını bir başkasına bakışını bile değiştirir hale gelmedi mi? Bakın Süleyman Aleyhisselam o kadar malın içinde daha artıları var. Gözümüzün önünde uçan dolaşan kuşlarla bile konuşabiliyor. Ama buna rağmen Rabbim bana ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın salih amelde bulunmamı bana ilham et beni rahmetinle salih kulların arasına kat diye dua ediyor amin ya Rabbi bizi de bu duanın arasına kat Kuran'da birçok ayette deneme fitne kelimesiyle de gelir Allah bu imtihanları kazananlardan eylesin kardeşlerim. İmtihanı kaybettiğin zaman nankörlük gündeme gelir. Allah Azze ve Celle bütün Müslümanları onların arasında kendi yolunda sabırla cihad edenleri kendi yolunda çalışıp gayret edenleri bilip ortaya çıkarıncaya kadar hep onları denemeye tabi tutacaktır. Allah yolunda çalışma yalnızca kuru bir iddia ile değil bizzat yaşantıyla ortaya çıkması gerekiyor. Müminler bazen çileyle bazen felaketle bazen de sıkıntıyla karşılaşır. Vahye inanmayan insanların incitici sözleri bazen hakları ellerinden alınır. Bazen alay edilir. Bazense ambargoya uğratılır. Kendilerine yüz verilmez. Bazen işkenceye uğratılır kardeşlerim. Malları, rahatları, hatta canları gider. Bütün bunlar onlar için görünen şer gibidir. Bazen de Allah müminlere hayır yönünden nice şeyler nasip eder onlara dünyalıklar imkanlar rahatlıklar zaferler de verebilir bütün bunların sebebi beladır yani denemedir imtihandır kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin biz insanlar ve toplumlar için bir takım yasaklar ve sınırlar koyması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 Allah imtihanı kazananlardan eylesin kardeşlerim unutmayalım ki insanlar arasında yetenek, bilgi mal ve makam yönünden var olan farklılıkların sebebi de yine ilahi bir sınavın bir gereğidir Allah azze ve celle insanlara verdiği bu gibi özellikle onları imtihan eder insana emanet olarak verilen bir malı düşünün canı düşünün bunların hepsi denemedir Selam Adem ademoğlu diyor şu dört şeyin hesabını vermeden ayakları mahşerden ne yapmaz ayrılmaz diyor ömrünü nerede tükettin gençliğini nerede harcadın ilminle ne yaptın malını nereden kazanıp Nerede harcadın? Müsrif mi oldun? Cimri mi oldun? Helalından mı? Haramından Bunların hepsi nedir? İmtihandır. Karmaşık bir sudan yaratılan insan Allah tarafından devamlı denenmektedir. Hayata gelişin amacı da budur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Allah'ım anlayanlardan eyle. Allah'ım bizleri gafil kılma. Unutmayalım ki kardeşlerim, Kur'an nimet verilerek denemeye tabi tutulan nankör insanın yaratılış tutumunu birçok şey yerde sergiliyorum bakın Fecir suresinde fakat diyor insan ne zaman onun Rabb'i kendisine bir denemeden geçirse ona bir ikramda bulunsa onu nimetlere koysa Rabb'im bana ikramda bulundu der ama ne zaman onu deneyerek rızkını kıssa hemen der ki Rabb'im bana ihanette bulundu evet mümin insan nimetin azlığının veya çokluğunun bir deneme olduğunun şuurundadır bu yüzden bir mümin kendisine nimet bol verildiğinde şımarmaz malı ile kibirlenip yoldan çıkmaz nimet az olduğunda da Allah'a şikayette bulunmaz o nankör değil aksine şükredicidir bilir ki geçici olan dünya hayatı bir imtihan yurdudur. Bu hayatın devamını sağlayan her şey de bir imtihandır. Allah kazananlardan eylesin kardeşlerim. Müminlerin günlük normal ibadet, taat ve amelleri yanında zaman zaman ağır sıkıntı ve musibetlerle karşılaştıkları olur. Bu Yeni durum ve olaylar karşısında onun etkisi ve tepkisi ölçülür. Sabır ve tahammül gücü, kin, intikam, haset ve gurur duyguları eğitilir. Mal, mülk, para, kadın, çocuk, kazalar, hastalıklar, yangın, sel, zelzele, İnsan oğlunun denenip sabrettiği ve sonucu Allah'a havale ederek ağır başlıkla kabullendiği takdirde manevi dereceler kazandığı hep imtihan konularıdır. Aleykümselam. Evet kardeşlerim. Ancak kimi zaman bu sıkıntı ve felaketler dünyada yapılan haksızlık zulüm ve azgınlıklar yüzünden ilahi bir ceza olarak da ortaya çıkabilir. Müslümanlar için sadece iman etmek yeterli değildir. İmanın kökleşmesi ve sağlamlaşması için müminler çeşitli denemelerden geçirilir. Evet. Düşünün Musa aleyhisselam Tur dağındayken kavminin buzaya tapması üzerine onların içerisinden Allah'tan af dilemek üzere 70 kişi seçmişti. Onlarda gördüğü tereddüt üzerine Allah'a dua etti ve bu olayın kendileri hakkında bir imtihan bir deneme olduğunu söyledi. Müminlere yapılan azap ve işkence onları dinlerinden döndürmeye yöneliktir. Mümin böyle bir azapla imtihan edilebilir. Tıpkı madenin kazanda kaynatılıp iyisinin kötüsünden ayırt edilmesi gibi. Mümin de dünyada eziyetlere karşı karşı ne yapar? Karşı karşıya gelerek Böylece samimi Müslümanla samimi olmayan gevşek Müslüman ne yapar? Birbirinden ayırt edilir. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında insanlardan öylesi vardır ki Allah'a iman ettik derler. Fakat Allah uğruna eziyet gördüğü zaman insanların kendisine yönelttikleri işkence ve fitnesini Allah'ın azabıyla bir tutar ama Rabb'ından bir yardım ve zafer gelirse andolsun biz gerçekten sizlerle birlikteydik derler. Oysa alemlerin sinesinde olanı Allah en iyi bilendir diyor. Kardeşlerim demir erime noktasına geldiğinde kaynadığında içindeki cürufu atar ve saf maden kalır. İşte Allah Azze ve Celle bu misali vererek inananla küfredeni samimi Müslümanla gevşek Müslümanı birbirinden ayırt edebilmek için bu imtihanları verdiğini söylüyorum. Allah'ın azabı şüphesiz insanlardan gelecek fitnelerden çok çok daha büyüktür. Müminler sürekli bir biçimde bu tür fitnelerle hep karşılaşacaklar. Bu denemeyi başaranlar imanlarında samimi olanlar sonsuz mükafatı kazanacak. Kur'an her zaman müminlerin bu şekilde denenmeye tabi tutulduklarını haber verir. Kardeşlerim, Allah'ın kafir toplumları eziyet ve sıkıntılarla denemesi onlar hakkında sürekli bir kanundur. Bakın kafirlerin bol olduğu, zalimlerin çok olduğu yerlerde bela, musibet, fırtına birçok zelzele yani o kadar çok olaylar vardır ki bunlar bitmez. Bunların hepsi bir imtihan. Küfür ve inatlarından vazgeçmelerini sağlar da acaba Rablarına dönüverirler mi? Bu da olmazsa onları sıkıntılarla, harple sınar. Sıkıntıların onları böyle bir sınava çekmesi gibi belki bu sınavı da onları tevbeye serk eder. Bakın Allah Azze ve Celle Araf suresinde Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek onun halkının yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik de insanlar çoğaldılar. Ve atalarımızı da darlık ve sevinç dokunmuştu dediler. Ve hemen onları hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakaladık diyor. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. İmtihan fert ve toplumlar için geçerli olduğu gibi Allah'a davet eden iyiliği emreden kötülükten nehyeden Müslümanlar için de geçerlidir Allah yolunda eliyle diliyle mücadele eden kıtal eden müminin ama fert olarak ama toplum olarak başına gelen bela ve musibetler o insanın denenmesinde o bela ve musibetlere karşı takındığı tavırda alacağı mükafat veyahut varacağı derecedir. Allah hepimizi sabırlı, takvalı ve Allah yolunda Aleykümselam. Allah yolunda sıkı sıkıya o yola sarılanlardan eylesin. Allah bizi gevşek olanlardan, yüz çevirenlerden eylemesin kardeşler. Unutmayalım ki Allah azze ve celle kitabında andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işleyeceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz muhakkak ki bu yapılacak işlerin en değerlisidir diyor. Evet. Unutmayalım ki kardeşlerim bela, fitne, imtihan gerçek olanı sahte olandan iyi olanı kötü olandan kirliyi temiz olandan ayırmak olduğuna göre hayatın akışında olumlu ve olumsuz tarafıyla ortaya çıkabilir. Dinimizin işaret ettiği gibi insan bazen risk taşıyan mal, mülk, evlat ve sağlık gibi nimetlerle bazen de yoklukla, hastalıkla, şeytanla, düşman saldırısı gibi çatışmayla, kalbe gelen vesveseyle, evhamla denenebilir. Bunların hepsi birer fitnedir, imtihandır. Dinimiz insanın imandaki samiyetini denemek için hayır ve şer ile imtihan olduğunu haber veriyoruz. İnsanlar hayatın geçici güzellikleriyle imtihan edileceğini bildiriyor. Mal ve evlat insan için bir fitnedir diyor. Bol rızık ve verilen nimetler birer imtihan, fitne olduğunu söylüyor. Başa gelen üzüntü, keder. İnsanlardan bazılarına Allah'tan gelen rızık, iman ve mağfiret gibi iyiliklerin sebebini bilmek mümkün olmayabilir. Allah bu şekilde insanları birbiriyle deniyor. Allah şükredenlerden eylesin kardeşlerim. Dinde iki yüzlü davranan münafıklar çeşitli olaylarla ibret almaları ve hatalarını terk etmeleri için sürekli denenirler. Ancak onlar bu fitnenin denemenin farkında değillerdir. Güya Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar ama heyha kendilerini aldatırlar Allah Resul'ün davetine uyanlardan eylesin kardeşlerim insanı nimetlere karşı şükürle zorluk, darlık ve belalara karşı Allah sabırla dener fakat insan çoğu zaman nankörlük yapar Üstesinden gelemeyeceği bir sıkıntıyla karşılaşınca hemen Rabbine yalvarır. Geniş bir nimete, mala ve zenginliğe kavuştuğunda da kibirlenir. Malını kendi bilgisi ve kurnazlığıyla elde ettiğini zanneder. Allah'ım bize afiyet ver, bizleri nefsimize bir an olsun bırak. Unutmayalım ki kardeşlerim, insana emanet olarak verilen mallar ve çocuklar da en büyük fitne aracıdır, beladır, denemedir, sınama aracıdır. Mala ve çocuğa olan tutku ve aşırı bağlılık kişiyi Allah yolundan, ona olan kulluktan alıkoyabilir. İnsan mal ve dünyalık peşinde koşarken Rabbine karşı görevlerini unutabilir. Hatta mallan şımarabilir, kibirlenir ve hatta aşabilir. Malı helalından kazanılması ve yine helal yollarda harcaması, mal üzerinde hakkı olanların haklarının verilmesi, İslam'ın getirdiği bir ölçüdür. Ama öyle olmuşuz ki, öyle hale düşmüşüz ki Muhammed Ümmet olarak, sabahın köründe işe çıkıp, gece, Karanlıklarda eve gelip bitap düşüp o dünya malına verilen zamanı hırsı zindeli dinimize veremez olmuşuz. Halbuki Allah Azze ve Celle ey iman edenler mallarınız çocuklarınız birer fitnedir imtihandır. Allah'a gelince büyük mükafat onun yanındadır buyurmuştur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah anlayış versin. Bu dersleri anlamayı nasip etsin. Unutmayalım ki bütün insanlığa örnek kılınan inanıyorum diyen insanlara numune kılınan Allah'ı zikreden ahireti uman insanlar için örnek gösterilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karnına taş bağlıyordu. Yoklukla imtihan oldu. Bugünse yeryüzü bütün zenginliklerini bize fışkırttı. Bizlerse şükretmekten aciz insanlarız. İşte bu dersleri işlememizin amacı bu kavram derslerini işlememizin amacı, biraz olsun şuurlu olalım. Belanın, fitnenin, imtihanın ne manaya geldiğini anlayalım. Denemenin, imtihana tabi tutulmanın, sınanmanın kim tarafından yapıldığını bilelim. Azgınlığa sapıkla, günaha, ayrılığa, ihtilafa, kargaşaya, kavgaya gitmeyelim. Birbirine düşme, çekişme, zulüm, karışıklık, kalbin bir şeye fazla meyledmesi hep imtihanı kaybetmekten kaynaklanır kardeşlerim. İnsanın imtihan bilincine varması Allah Azze ve Celle'ye ümit etmesi hem de korkuyu birlikte getirir. İşte insan bu bilinçle yaşarsa Allah'ı razı edecek amellerde hıslı olur. Azaba uğrayacak her meseleden de uzak durur. Kardeşlerim imtihan konusunda Allah'tan gayrı kimse imtihan edemez O imtihanın yerini Zamanını, şeklini, zorluğunu Çeşidini istediği gibi tayin eder İmtihanın ve kulunu denediği Sıkıntının çeşidini, yapısını Yerini, suresini Sadece o düzenler Kulun nerede olursa olsun Bu imtihana sınavın konu ve ayrıntılarına karşı çıkması caiz değildir. Böyle bir durum da görülürse imanıyla çelişir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam keşke demeyin diyor. Çünkü keşke kadere tekme vurmaktır. diyor. Keşke şunu yapmasaydım da başıma şu gelmeseydi. Keşke şuradan geçmeseydim de şöyle olmasaydı. Bir Müslüman başına bir bela, bir musibet geldiğinde biz Allah'tan geldik. Yine ona dönücüler istemesi gerekir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dualarında Allah'ım tembellikten, ihtiyarlıktan, günah işlemekten, borç altında kalmaktan, kabir fitnesinden ve azabından, zenginlik fitnesinden, fitnenin şerrinden, deccalın fitnesinden sana sığınırım demiştir amin ya Rabbi demek ki insan her şekilde imtihana tabi tutulur kardeşler ama mümine isabet eden bela kafire isabet eden beladan daha hafiftir mümine isabet eden şerler, sıkıntılar ve ezaların tamamı kafirlere isabet edenlerin çok aşağısındadır. Müminin karşılaştığı bela Allah'ın rızasına ve onun affına ulaşma amacına yöneliktir. Günahın verdiği alçaklık imanın verdiği sıkıntıdan daha şiddet. Müminin ulaşamayıp kafirin, facirin ve münafığın ulaştığı ün, zafer ve üstünlükler oldukça çok olabilir. İmtihan, zaferin tamamlanması içindir kardeşlerim. Mümin zaman zaman Allah tarafından imtihan olur. Bu belaların birçok hikmetleri vardır kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle gevşemeyin, üzülmeyin, birbirinize düşmeyin, ayrılmayın. Sonra gücünüz yeter, rüzgarınız diner diyor. Yaşamak ve ölmek hep kulun imtihanı içindir. Allah kullarını imtihan edip sınamak için yeri, göğü, ölümü ve hayatı yaratmıştır. Belanın çeşitleri çok fazla dedik Allah Azze ve Celle bizleri şu kısa hayatımızda imtihan ettiği her şeyde muvaffak kılsın kardeşlerim öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hakka sarılmayı batıldan uzak kalmayı nasip etsin hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim şu mübarek Ramazan ayında günahları doğuyla batı gibi bizden uzak tutsun. Soğuk suyla, doluyla nasıl yeryüzünü temiz kılıyor, berraklaştırıyorsa bizim de kalbimizi o şekilde berrak kılsın. Allah hepimize doyan bir nefis korkun bir kalp makbul olan bir dua nasibest. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la illa ente estağfiruke ve töbüle. Elhamdülillahi rabbil alamin.